ve şerrül umuri muhdesatuhha. Ve her muhdeset bid'a ve her bid'a dalalet ve her dalalet Evet kıymetli kardeşler 3 esas adlı kıymetli risaleyi okuyup şerh etmeye devam ediyoruz. Pazartesi günleri burada hep beraber açmış olduğumuz iftardan sonra Riyazu Salih'in dersimizden önce saat 7'den itibaren bu dersimize başlıyoruz. Kısa bir hatırlatma babı olsun, öğütleşme olsun diye bu kitabı okuyoruz. Üç esas, üç ana soru. Kabirde bizlere sorulacak olan, her birimizi bekleyecek olan kabir imtihanı, kabir sorgusu, kabir suali. konuyla alakalı bizler birinci aslı, birinci esası bitirdik. Bugün Allahu Teala bizlere nasip ederse ikinci asla başlayacağız. İkinci asıl, ikinci esas. Birinci asıl kulun Rabbini bilmesi. Kulun Rabbini bilmesi. Tabi bu iki kelimeden oluşan bir ifade. Kulun Rabbini bilmesi üç kelimeden oluşuyor. Ama işin içine şerh açıklama girdiği zaman bir de bakıyorsunuz ki öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken çok şey var. Kulun Rabbini bilmesi çok önemli bir husus. Dinin ilk esası ve aslı. İnsanların kendisi için yaratıldığı tek hedef ve gaye. Yeryüzünün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 Lat ve Uzza'ya ibadet olunmadan gece ve gündüz yeryüzünden kalkmayacak, gitmeyecek. Yani yeryüzünün nizamı olan gecenin gündüzü kovaladığı, gündüzün geceleri kovaladığı Allah Teala'nın bizler için gündüzü çalışmak için yarattığı gündüz, istirahat etmek için yarattığı da gece. gitmeyecek, kalkmayacak. Yani kıyamet kopmayacak. Denge düzen bozulmayacak. Ancak neyden sonra hatta yübede Lat <el> <-uzzâ> ve Uzza. Lat ve Uzza'ya ibadet olunmadan tekrardan kıyamet kopmayacak diyor Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet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 Kul men kan kan fi kalbihi miskal habbetin min khardalin min iman. Bu rüzgar öyle bir rüzgar ki kalbinde hardal tanesi kadar iman olanı ne yapacak? Vefat ettirecek, öldürecek. O rüzgar böyle esinti bir şekilde esecek. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan, imanın ne olduğunu bilen ilk asıl dediğimiz Rab'bi tanıyan insanların hepsini bu rüzgar ne yapacak?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 Dinin ilk aslı olan kulun Rabbini bilme aslını bilmeyenler, idrak edemeyenler, anlamamış olanlar. Fe yercuun ila dini abailihim. Bu kimseler diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam, atalarının dini üzerine ne yapacaklar? Dönecekler. Atalarının dini üzere dönecekler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Sahih Buhari'de geçen bir hadiste de şöyle buyuruyor. La taqumus saatu kıyamet kopmayacak. hatta تطرب اليات نساء دوس على ذل خلص diyor ki Allah Resulü aleyhissellem Devs kabilesinin kadınlarının kalçaları bu zil halasa denilen bir put var bunun etrafında diyor dans edip dönüp tavaf edip çalkalanmadıkça kıyamet kopmayacak bu hadis sahih buhari'de demek ki yeryüzünde bugün hayat varsa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 Yolculukta kazalardan, belalardan koruduğuna inandıkları falanca efendi, Yahya efendi doğaya gelen gemicilerin, yolcuların ziyaret ettiği bir türlü oldu. Yani allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize müşrikleri anlatırken onların bile dara düştüklerinde, başları sıkıntıya düştüğünde diyor ki, filful ki Onlar gemiye bindiklerinde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 gecenin karanlığında kış gününde, o denizde fırtınanın esini düşünün. Mekkeli müşrikler bu haldeyken diyor ki Allah Teala "Daavullaha muhlisin din Onlar ne yaparlar? Dini halis, duayı Allah'a has kılarak kime dua ederler? Allah'a dua ederler. Felamma raki onları karaya çıkardığında ise Allah onları karaya çıkardığı zaman, karaya çıkardığı vakit ne yapar onlar? hum müşrikun. Allah Teala şirk koşarlar. Yani yolculuklarda kazalardan belalardan korunmak için müşrikler böyle bir belalı durumda oldukları zaman ne yaparlardı? Yalnız Allah'a yalvarırlardı. Onların Allah Teala'ya şirk koştuğu yer neydi? Kara çıkıp rahatladıkları zamanda. Öyle bir öyle bir şirkten bahsediyoruz ki bu, bu insanlar yani bu okuduğum haberi milyonlarca insanlar tıkladı bunu okudu. Belki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 illa liqarrabuna ila allahi zulfan. Biz bunlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Ha ula yuşefa'uuna 'indallah. Bunlar bizim Allah indinde şefaatçilerimiz diyorlardı. Onun için Ebu'l-Hakem insanların gidip akıl danıştı. istişare etti. O toplumda belli bir konumu olan bu adam savaş meydanında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 Hayatında ibadet, adak, kurban bunlar var mıydı? Vardı. O halde neden bu düşmanlık, neden bu insanlar birbirine düştü? İşte yaratılış gayelerini anlayıp idrak edemedikleri için. Bizler ilk asılda bunu anlattık. Bunu bilmek zorundayız. İkinci asılda diyor ki, kitabın yazarı, <gülüyor> El aslusani ma'rifetu dinil islami bil edille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 Omen nebi yok nebi yi Muhammed'un ﷺ çok kolay. Bu kadar kolay olan soruya birileri rivayette geliyor. Hahin hahin ya da ah ah biz Türkçe öyle diyoruz ha ha iki türlü de okunur. Hem harakeli hem rezimli. La edri bir grup insan da şöyle diyecek. La edri ne demek la edri bilmiyorum. İnsanlar Bir şey söylerken semiyetun nese insanları duydum. Ya kulune bir şey söylerken duydum insanları. Fakultuğu diye ben de söyledim. Demek ki bir insanın dünyada diliyle la ilahe illallah demesi kabirde ona yetmeyebilir. Dünyada yeter. Neye yeter? Müslüman muamelesi görmeye yeter. Ama bu insan la ilahe illallah'ın eğer manasını bilmediyse. Kerayince amel etmediyse diyecek ki bakın sünnetin ifadesiyle hadisin ifadesiyle semi'tu işittim ki ennase insanları yakuluna diyorlar bunu söylüyorlar şeyen fekultu ben de söyledim ama şu an bilemiyorum. Şu an laedir diyor. İşte müellif diyor ki rahimeullah marifetü din-i islam bil edille delilleriyle bilmek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 terse memelis. Müellif diyor ki, nedir İslam? İslam'ın tarifini yapıyor. Huval istislamu lillahi bi't-tauhid. Terhih et Allahu Teala'ya yana atmak, teslim olmak, tevhid ile Allah'a teslim olmak. Tevhid nedir? Maalesef bu ifadeler o kadar çok yabancılaşmış ki bize. Tevhid. Tevhid. Birçok insana sorsan tevhid nedir?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 Müslüman oldu. Müşiklerde. Mekkeli müşriklerimiz. Niye? Çünkü Hristiyanı da, Yahudisi de, Mekkeli müşriği de Allah vardır diyor mu? Demek, ya. demek ki, demek ki Allah'ın var olduğuna iman etmek, tevhidi gerçekleştirmek olmuyor. Allah'ın var olduğunu söylemek. E peki nedir? Allahu Teala'nın Rububiyet tevhidi dediğimiz yaratıcı, rızık veren malik olan her şeye sahip olan bütün işleri çekip çeviren olduğuna iman etmek gerekiyor. Peki bu tarif yeterli mi? Yetmez. Çünkü rızık veren kim diye sorsak bugün? Müşrikler dahi, Mekkeli müşrikler dahi Allah-u Teala Kur'an kendine eriyor. Yerleri gökleri kim yarattı diye onlara sor. Ne derler? bir ayet-i kerime diyor ki onlara sor bakalım onları kim yarattı ne derler? Allah derler demek ki bu da yeterli üçüncü husus tevhidin asıl konusu ana konusu ibadetin yalnızca ve sadece Allah-u Teala'ya yapılması gerektiği husus yani la ilahe illallah nedir la ilahe illallah?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 Bir ayet. Yani, bir sahibim. sure değil. Maryam suresinde allah Teala diyor ki Rabbus semawati vel art Rabbus semawati vel art Burada Allah-u Teala'nın hangi tevhidinden bahsediliyor? Rububiyet. Rububiyet. Rabbus semavati vel art ve mâ beynehumâ Semavatın ve arzın ve ikisi arasındakilerin Rabbi yani yaratıcısı. Bakın bunu kabul edeceğiz ama bunu kabul etmek yeterli değil. Halkasından diyor ki Allah-u Teala فَعْبُدْهُ Ona ibadet et. Allah'a ibadet et. وَسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ Ona ibadet etmede sebat göster. Ayaklarını sabit kıl. Bu tevhidin hangi kısmı? Uluhiyet kısmı. Ardından diyor ki Allah-u Teala هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا Onun bir eşi, onun bir isimdaşı Var mıdır? Bu tevhidin hangi kısmı? İsim ve sıfat. allah Teala'nın isimleri gibi, ismi olan, sıfatları gibi sıfatı olan ne yoktur? Başka bir varlık yoktur. Başka bir mevcut yoktur. Demek ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bu bahsettiğimiz tevhidin 3 kısmında ne yapılıyor? Zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'in açtığımız zaman ilk okuduğumuz sure hangisidir? Fatiha'yı Fatiha okuduğu da ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi, yaratıcısı, sahibi, maliki. Hangi tevhid? Rububiyet. Maliki yevmi d-din. günü, hesap günü. Burada ne var? Rububiyet. Ve isim var burada. Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Malik. Rahman, Rahim olduğu gibi isimleri malik de bir ismidir. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيلُ Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım et. Bakın Fatiha'nın ilk üç ayetinde ne var? Tevhidin ilk üç kısım var. Kur'an-ı Kerim'in son suresi ne? Bas. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رَبِّ النَّاسِ Zulubiyet. مَلِكِ النَّاسِ İsim-i sıfat. i̇lah in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 Sadece bunlara itikad etmek değildir. Bunların gereğince de itaat etmek, boyun eğmektir. وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالتَّاعَ Bu da yeterli değil. وَالْبَرَاءَةُ Deri olmak, uzak olmak neyden? Bunun zıttı olan şeyden. Ne de onun zıttı olan şey? Şirkten. Ve şirk ehlinden ne yapmaktır? Beri olmaktır. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? İz kâle İbrahimu li ebihi ve kavbihi Ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi. Hani İbrahim kavmine ve babasına ve kavmine şöyle demişti. İnneni beraun. Ben neyim? Beri olmak. Beri olmak ne demek biliyor musun? Uzak araya böyle bir kilometre iki kilometre uzaklık koymak değil.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 İbadet ettiklerinizin tümünden beriyim. Tümünden. Ancak İllellezi Fetavani. Beni yaratan müstesna. İbrahim'in kavmi Allah-u Teala'ya da ibadet ediyordu. Allah-u Teala ile birlikte tutlara da ibadet ediyordu. Bunun için İbrahim Aleyhisselam diyor ki ben beriyim. İbadet ettiğiniz her şeyden ancak beni yaratan Allah'a İbrahim Aleyhisselam düşünün bir peygamber e, peygamberlerin babası kendinden sonra gelen peygamberler biliyorsunuz o soydan, o soydan geliyor. Yani İbrahim Aleyhisselam peygamberimizin dedesi. Kendi kalmı onun hakkında bahsederken ondan bahsederken Bu kim kırdı diye kendi kendine soruyorlar. Cevap olarak ne cevap geliyor? Bir genç. genç. Yani çoluk genç çocuk çocuk anlamında bir genç. Bir genç. Müşrikler, bakın İbrahim Aleyhisselam'dan nasıl bahsediyor. Yani bir genç. Gençler gelmiş bizim dilimizle konuşurken bu genç ifadesini ne olarak kullanır Yani öyle daha daha pişmemiş toy. Allah Teala İbrahim'den bahsederken ne diyor? Yani ummeten. Ümmet. Allah indinde ümmet. İmam. Niye? Çünkü şirkten ve şirk ehlinden ne yaptı? Ehli olduğu için. Allah indinde ümmet. İmam. Önder. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olduğunu Peygamberimize neyi emrediyor? Tabi millete İbrahim. İbrahim'in dinine tabi ol. Çünkü İbrahim aleyhisselam tevhidi anlamış, Allah-u Teala ona anlatmış, bunu tebliğ etmiş. Tevhidin bir gereği olan teberri etmeyi de hayatında tahkik etmiş bir peydamda. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ Peygamberimiz de diyor ki Allah-u Teala de ki ey Muhammed inneni kul inneni hedani rabbim. Rabbim bana hidayet eylemiştir. Rabbim bana yol göstermiştir. Hangi yolu? İlâ sırâtın müstakîm. Dost doğru yolu. Kimin yolu bu yolu? Dinen kıyemen. Dost doğru din. Millete İbrahim. İbrahim'in yolu. Hanife. İbrahim nasıl bir anlamdı? Hanif. Yani شيخة yüz 100 سرّميش ميلت ميش وما كان O asla müşriklerden düşünebiliyor musun? allah أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل dedi. Ben sizlerden أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل أنت تعرف؟ هل أنت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 Onlara muhalefet etmek bile emri olunmuş. Muhalefet edeceğiz. Şirke. Ve onlara benzemeyeceğiz. Bu da tevhidin bir neyi? Gereği. İnşallah. Önümüzdeki derste bu İslam dininin üç tane mertebesi olan el-İslam, ve'l-İman ve'l-İhsan. Bunları alacağız. Bu mertebeleri alacağız. Ve bu şekilde devam edeceğiz. سبحانك <تبعونك> اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك